Değerli Burç Efendim deneyicileri, bugün Kur'an Vadisi programının Erzurum'dan çıkıyoruz. Abdülhamid Kaptan hocamızla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yine programımıza sözlerin en güzeli Allah kelamıyla başlıyoruz. Abdülhamid hocamız Ali İmran suresi 190 ila 194. ayetleri okuyorlar. Hep beraber dinliyoruz efendim. Euzü <gülüyor> mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi huquq al-asma wa al-arḍ wa xtila وَخْتِيَ لَفِي اللَّيْلِ وَنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ALLAZINA YEZKURUNALLAHA HAQKAN QIYAMAN WA QU'UDAN WA ALA JUNUBIHIM WA كَرُون فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Subhanaka fakın aza benar. Rabbana, inka men tu duhilin nara, fakad Vamalı zâlimin ancalar. Rabbana, inna semiğna, münaddiye, naddi Muna diyen yuna di lil'imani an aminu bi rabbikum faamannâ Rabbana fa'afir Kafir gönüllerimizden ve kafir gönüllerimizden ve ve رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَتَّنَا على رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ صدق الله Evet Abdülhamit hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ali İmran suresinin 190 ila 194. ayetlerini okudunuz. Evet değerli dinleyiciler okunan ayet-i kerimelerin mealini veriyorum.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 Sen asla sözünden dönmezsin. Ali İmran Suresi'nin 190 ila 194. ayetlerinin mealini verdim. Abdülhamit hocam, Kur'an-ı Kerim'le ilk ne zaman, nasıl ve kimin vesilesiyle tanıştınız? Evet hocam. Hakikaten Rabbimiz bize rahmet etmiş. Bize mağfiret etmiş. Bize değer ve kıymet vermiş. Bizi muhatap kabul etmiş. Bize bir kitap göndermiş. Bu göndermiş olduğu kitabı Kur'an-ı Kerim'le ilk tanışmam kendi doğup büyüdüğüm köyümüzde oldu. Neresi hocam? O zamanın şartlarına göre Erzurum'un Pasiller ilçesi Yapagalı köyünde Kur'an'la tanıştık. Köyümüzün imamı vardı. Dışarıya gidip okumanız zordu, sıkıntılıydı zamanın durumuna göre. Evet. Ya bir akrabanız olacaktı şehirde, ya da e, böyle gönül insanların açmış oldukları yurtlar oralarda gidip okuyacaktınız. Evet. O zamanki şartlara göre e, köyümüzün imamı vardı. İşte köyümüzün imamı böyle e, Kur'an okutuyordu, hafızlık yetiştiriyordu. Benim annem de işte böyle hocanın okutup da selâ ver dediği Cuma günü. Çocukları böyle görüyor. Bizim işte oğlumuz da keşke böyle okuyabilse, niyetlenip böyle bir dua ediyor. Belki annemizin duasını almış olabiliriz. Bu vesileyle ilkokulu bitirdikten sonra köyümüzün imamında okumaya başladık. Ve o şekilde Kur'an'la tanışmış olduk. Evet. Kocamız bize Kur'an'ı sevdirdi, tanıttı. Allah ve o sevmemizin neticesinde de bu vazifeye kadar gelebildik. Ne kadar güzel. İlk tanışma o zaman oldu ve okumayı evet. öğrendiniz tabii. Evet. Daha sonra nasıl devam ettiniz hocam? Daha sonra işte dediğim gibi yani şehre gidebilmeniz, okuyabilmeniz için imkanlar çok kısıtlıydı. Evet. Bizim şehirde yani okuma imkanımız belki hiç yok denecek kadar azdı. Fakat gönül insanların işte açmış oldukları o yurtlarda babam işte birlerin vesilesiyle o yurtta okuma imkanını bulmamızı sağladı. Evet. O yurda işte kaydolduk. Tabi o dönemde İmam Hatipler hakikaten zirvede olduğu bir dönemdi. Herkes İmam Hatibe giremiyordu. Sınavla alıyorlardı İmam Hatibe. O dönem işte elimizden tutuldu bizim. Sınavlara hazırlık yaptırıldı. Ve neticede sınavlarda başarılı olduk. İmam e kayıt kaydolduk. Ve o şekilde İmam başladık. Fakat köyden gelmişiz. Erzurum'un Erzurum işte Yapalı Köyü'nden Pasinler'in evet. köyünden geldik ve Pasinler'de İmam Hatip'e başladık. Ha, ilçede İlçede evet. başladık İmam Hatip'e. Pasinler İmam Hatip'te. O dönemde işte köyden geldiğimizden dolayı yazılıyı dahi bilmiyorduk. Yazılı nedir bilmiyoruz. Yazılı ne? nedir bilmiyoruz. Aynen ben de öyleydim. <gülüyor> evet. Sonra e, tabii e, yurtta kalmaya başladık. Yurtta kalınca e, böyle Erzurum'da okuyan üniversitedeki işte talebeler üniversiteden gelirlerdi böyle bize karşılıksız olarak işte matematik, Türkçe diğer mesleki derslerde bize yardımcı olurlardı hafta sonlarında ders verirlerdi ve bir köyden gelmiş bir çocuk olarak imam hatipte yazılıyı dahi bilmeden o dönemde ben ve benim gibi arkadaşlarımız e, yıl e, ara dönemde çoğu arkadaşımız teşekkür ve takdir aldılar. Ona rağmen hiç yazılı görmemiş evet, olmalarına Evet. Yani rağmen... yazılıyı bilmiyoruz nasıl yapıldığını ve bu arkadaşlarımız bu elleri tutulması neticesinde insanlar tuttular bizim elimizden ve bizi okuttular. Yoksa eğer onlar bizim elimizden tutmamış olsaydılar bugün biz de köyde kalacaktık. Belki kardeşlerimin hepsi birlikteydik. Bir köyde kalıp köylü bir vatandaş olacaktık ve okuyamayacaktık. Birçok e, güzelliklerden de istifade edemeyecektik evet. bu manada. Sıradan bir vatandaş evet, olacaktık. Evet sıradan Film. bir vatandaş olacaktık. Ve onlar bizim elimizden tuttuğu okumamıza vesile oldular. Ve e, işte dediğim gibi başarılı olmamızda, takdir ve teşekkür almamızda onların çok büyük katkıları oldu o yurttaki insanların. Evet İmum süreci başladı diyorsunuz. Evet. Ama Kur'an'la yakınlığınız, dostluğunuz hiçbir zaman azalmadan devam etti değil mi hocam? evet. Hakikaten şimdi sadece yurt dediğiniz zaman, yurtta kaldığınız zaman yani belki sadece yatıp kalkma anlaşılır ama hakikaten bize orada Kur'an'ı sevdirdiler. Evet. Kur'an'ı daha çok biz orada sevdik. Yani dinimizi daha çok orada biz sevdik. İmam Hatip'te okuyorduk. Allah razı olsun hocaların bu, bu manada bize bilgiler veriyordu. Fakat biz bir nebze orada yurtta kaldığımız sürece de o öğrendiklerimizi yurtta tatbik etme imkanı buluyorduk. Evet. Çünkü düşünün ki o ortaokuldasınız, daha çocuk belki yaştasınız, orada işte bizim elimizden tuttular, namaz kılmamıza vesile oldular. Bu manada da hem namazı sevdik, çünkü alıştırdılar bizi, sevdirdiler, hem de bizim dinimizi gerçek manada sevmemiz, yaşamamıza vesile oldular. Evet, o ve bu manada da Kur'an'ı da sevmiş olduk. Sürekli yakınlık ve bunun getirdiği bir bereket de değil mi hasıl oluyor? Kur'an-ı evet. Kerim'e yakın olmanın getirdiği bir bereket de evet. var muhakkak. Tabii tabii. Bunun çok faydalarını gördük. Mesela akşam biraz açalım. Şimdi e, gerçekten e, siz Kur'an'a hizmet ettiğiniz zaman Allah sizi hiçbir zaman mahcup etmiyor. E, mutlaka o Kur'an'ın hayrını, bereketini görüyorsunuz. Yani e, ben hayatımda işte bugüne gelene kadar Kur'an'ın hep bereketini, rahmetini gördüm. Çünkü e, okumamızda da e, Allah bize kolaylık kıldı. Çünkü İmam Hatip'te okuduk. O okuduğumuz dönemlerde belki imkanlarımız daha kısıtlıydı. Fakat o Kur'an'ın rahmeti sayesinde Rabbimiz kolaylaştırdı bir takım şeyleri. Okumamıza vesile oldu. Evet. Mesela hocam Kur'an-ı Kerim'i namazda okurken tabii aşırı şerif gibi okumuyoruz değil mi? Evet. Bir namaz okuyuşu rica Olur hocam. Mesela sanki namazdaymışız yatsı ya da akşam namazı gibi ya da sabah namazı gibi. Evet. Fatiha ile birlikte. Fatiha ile birlikte. Evet. O şekilde evet. okuyalım. Namaz okuyuşu. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahimim maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İhdine sirâta'l müsteqîme sirâta'l lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ وحَالَهَا يَوْمَئِذٍ يَسْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَهُ Evet, Allah razı olsun. Tabii bundan daha da yavaş olmaz yani namazda değil mi? Bir tadı var onun, bir kıvamı var. Evet. Ee, ondan daha hızlı ya da ondan daha yavaş olması gerçekten namazdaki huşu ve huduyu alıp götürüyor değil mi hocam? Evet. Peki en çok kimi dinlemeyi seviyorsunuz Kur'an okuyucularından, karilerden? Evet. Şimdi şöyle diyeyim hocam. Hakikaten Kur'an yani bir derya. aslında uygun olarak okunduğu zaman evet. hem okuyucuya kolay oluyor. ...hem de dinleyici hakikaten bir haz veriyor, bir güzellik katmış oluyor. Evet. Ee, Kur'an'ı ben e, Fatih Çolak hocamdan, hı hı. Ee, Allah razı olsun kendilerinden. İşte e, tabii Kur'an'ı biliyorduk ama böyle daha güzel okumak için e, eğitim ilerletmemiz gerekiyor. Tayinimiz çıkınca Erzurum'a gelince burada e, Fatih Çolak hocam ve bir takım arkadaşları böyle gönlül, gönüllü olarak... İmam arkadaşlara kurs düzenlemişlerdi. E Cumartesi, şey. pazar. E, i̇mam arkadaşlar olarak gidiyorduk orada. İşte sabahtan önüne kadar işte namazı da aksatmamak şartıyla orada kurs alıyorduk. Her hafta, hafta sonu işte belirli yerler ezberlerimizden gidip dinletme, yüzünü okuma, hatta işte maharaç, huruf bunları orada talimini yaptık. Ve bunu ben Kur'anı daha çok Fatih Çolak hocamızın dinlemekle, işte onun işte vasıtasıyla vesil olduğu hocalarımızla e, dinlemekle böyle öğrenmeye çalıştık. Ben de zannediyordum ki Fatih Çolak hocamız sadece İstanbul'da Kur'an öğretimi derslerini veriyor ama Erzurum'da da vermiş. Siz nasiplenmişsiniz. Ne kadar güzel. Evet, çok da sevindim. E, yani Allah razı olsun. Yani hakikaten, hakikaten e, de, çok de, müthiş öğrenciler ediyorsa, yetiştiriyor değil mi? Evet, hakikaten. Ee, yani e, zamanını ayırarak fedakarlık yaparak bir e, vaktinin bir kısmını da tabi bizzati Erzurum'a gelerek buradaki işte kursdaki arkadaşların durumunu tespit etme hatta bizzati kendisi e, dinleyerek e, yani bir moral motivasyon da sağlama açısından arkadaşlara bu manada yardımcı olur. Ben çoğu imam arkadaşımızın bu manada istifade ettiğini biliyorum. Değil mi? Çok Allah razı olsun çok büyük bir hizmeti var. Evet evet. Özellikle mihrapta yer alan, müezzin mahfilinde yer alan hoca arkadaşlarımızın yetişmesinde değil mi? Evet, Büyük evet. katkısı var Fatih hocamızın. Şimdi hocam mesela Kur'an-ı Kerim özellikle Diyanette çok önemlidir. Yani sizin mesleğiniz Kur'an okumak, insanlara namaz kaldırırken Kur'anı tilavet etmek. Ondan dolayı Kur'an'ı en güzel şekilde okumamız lazım. Bu manada hakikaten eğitimimizin iyi olması lazım. Ben dediğim gibi hakikaten Kur'an-ı Kerim'in bu manada bereketini çok gördüm. Diyanet çeşitli zamanlarda sınav düzenler. İşte ben bu Fatih Çolak hocamızın kursuna katıldım. Katılmadan önce de böyle Diyanet'in düzenlemiş olduğu yurtdışı sınavları var. Onlara girmeyi çok düşünüyordum. Fakat tabii ki durumumuzu göz önüne aldığımız zaman biraz daha eğitim almamız gerekliydi. Ve işte açmış oldukları o kursta hafta sonları giderek Neticede o kurslarda okuduk, onların eğitiminden geçtik. Ben onun bereketi olarak biliyorum, Rabbim nasip etti. Böyle Diyanet'in açmış olduğu bu sınıfta da onun sayesinde başarılı olmuş olduk. Evet ve yurt dışına gittiniz değil mi hocam? Evet. Hangi ülkede görev yaptınız yurt dışında? 2006 itibariyle işte sınavlarda başarılı olmuştuk Diyanet'in sınavlarında. Diyanetçiler Başkanlığımız 2007'de bir Eylül ayı, işte Ülün 5'iydi falan... O tarihlerde Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nde bizi görevlendirdi. En ve zor yerde. Yavru vatan dediğimiz, hakikaten bizim parçamız olarak bildiğimiz, sevdiğimiz yavru vatanımızda Diyanetçiler Başkanımız bizi görevlendirdi ve biz de orada görev almış olduk. Evet, orada tabii hani Türkler ne yazık ki dini değerlerden uzaklaşmışlar zamanla. Evet. Batı kültürünün etkisinde kalarak. Evet. Küçük çocuklardan filan gelen, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyenler var mıydı hocam orada? Şimdi şöyle e, ifade edeyim e, hocam eğer biz e, hatalarımızı kendimizde görürsek yani başkalarının hatasından ziyade kendimizde hatayı bulursak evet. problemler daha iyi düzelir diye düşünüyoruz. E, şimdi hakikaten e, oraya vardığım zaman e, dilimiz aynı dinimiz aynı. Fakat bizden değilmişler gibi algıladık. Hatta şöyle bir şey aklıma geldi. Şu anda işte görevi bitmek üzere olan arkadaşlarımız var. Onların işte yerinde ben olsaydım da geri dönüp gitseydim diye düşündüğüm hadiseler. Çünkü orada bir takım yaşadığımız sıkıntılar doldu. Belki onu da paylaşmamda bilmiyorum sakınca var mı? İlk gittiğim Yok, zaman orada şöyle bir durum yaşadım. Şimdi bir evde bir lojmanda çocukları götürmeden ilk olarak gittim kalıyorum bir arkadaşımız vesilesiyle gittik o görev yapacağımız yere gece kaldım fakat elektrik yok biraz korkuyorum ev köyün dışında o ara bir vatanın başının birisi geldi işte yakın birisi hocam korkmayın dedi teselli etti bizi tabi onun şeyiyle biraz rahatlamış olduk tesellisiyle evet. rahatladınız sabah oldu kalktım işte mutfağa gittim dedim kendime bir işte sabah kahvaltısı yapayım mutfağın dolapları var. Dolaplarını açıyorum. Çaydanlık bulayım. Ee, hangi dolabı açtımsa bir tane çaydanlık bulamadım. Evet. Ee, ne yapayım? Şimdi zor şartlarda bir şeyler yapmak lazım. O anda dolabın bir tanesinde tencere buldum. Çelik tencere. Çelik tencereleri üç taneydi. En küçüğünü aldım. Su koydum. Tencerede çay demledim. O şekilde ilk böyle kahvaltımı yaptım. Hayatımda unutamadım. Tencere çayı. Tencere çayı içmiş oldum. Çok o da güzel. bizim için güzel bir anı olarak kalmıştı. Ama normalde yatılı yurtlarda, Kur'an kurslarında kazan çayı çok içilir de. Evet. Ama belirli bir yaştan sonra diyorsunuz, tencere çayı içmek ilk defa orada nasip oldu orada diyorsunuz. Orada nasip oldu. Hakikaten evet, güzel bir hatıraydı. güzel bir hatıra olmuş evet. oldu bize. Peki orada küçük çocukların ilgisi var mıydı Kur'an-ı Kerim'e? Ondan bahsetseniz biraz hocam. Evet, oradaki durumdan bahsedeyim hocam. Hakikaten... Bizim gittiğimizde oradaki konuştuğumuz insanlarda baktığımız zaman dedesi, ninesi hep namazlı insanlar. Camiye giden, ibadetlerini yapan insanlar. Fakat ne yazık ki biz onları ihmal etmişiz gibi. Çünkü şöyle düşünüyorum, yıllardır biz oraya din görevlisi gönderiyoruz imam arkadaşlardan. Mesela her birimiz işte belki ayda bir olmasa bile, yılda bir olmasa bile bir insanı kazanma adına belki her giden arkadaşımız bir kişiyi bir camiye kazandırmış olsa, camiyi sevdirmiş olsa, Kur'an'ı sevdirmiş olsa evet. daha çok güzel olacak ortam. Değil mi? Evet. Fakat sevdirilmiş ama, bu yapılmış ama kusurun benim baktığım kadarıyla bizde olduğunu görüyorum. O insanlarla yeteri kadar ilgilenemediğimizden dolayı Belki biraz dinden uzak kalmış olabilirler Ama yine de bununla rağmen Kur'an'ı öğrenmek isteyenler var Hatta kendilerle diyalog kurduğunuz zaman Kendilerine yakınlık gösterdiğiniz zaman Size değer veren Sizin işte yaşamış olduğunuz o dini yaşamak isteyenler de bu manada gayret eden insanlar da var. Yani keşfedince dinimizin güzelliklerini, evet. Kur'an'ın o güzelliklerini hemen aslında rücu ediyor insanlar evet. değil mi? Tabii tabii. tabii. Çünkü bizim Şimdi, asıl e, ihtiyacımız o. Hakikaten e, yani vazife yaptığınız yerde siz mesulsunuz, sorumlusunuz. Her, biz din adamıysak, din görevlisiysek o zaman bu çevredeki, civardaki insanların diniyle de, diyanetiyle de sorumluyuz. Dertlenmek lazım değil mi e, hocam? İlk gittiğim zaman dua ederdim. Allah'ım işte bu insanlara hakikati göster, hidayet eyle. Buna da beni vesile ile diye dua ederdim. Fakat bir gün bir büyüğümüzün kitabını okudum. Büyüğümüz orada büyük bir alim. Orada Hazreti Ömer'den bahsediyordu. Evet. Hazreti Ömer döneminde bir kıtlık oluyor ve kıtlık döneminde geliyorlar müminlerin emrine ya emir mümin. Halimiz nice olacak diyorlar. O gün Hz. Ömer onlara demiyor ki gidin ne haliniz varsa görün işte yaptığınızdan dolayı Allah size bela musibet verdi demiyor. Diyor ki Allah'ım ben bu insanların başında bulunuyorum. Benim hata ve kusurlarım yüzünden bu insanlara bu sıkıntıyı kıtlıyı çektirme. Dua ediyor. Ağlıyor. Bundan ben çok etkilendim. Hz. Ömer bunu düşünüyorsa bu civardaki insanların dininden de ben sorumluyum. Hı. Benim daha çok dua etmem lazım. Benim çok gayret etmem lazım eğer bu insanlar dinden uzak kalıyorsa biz de sebep olmuş oluyoruz bunlara gayret etmemiz lazım ve başladım artık duayı Allah'ım dedim bu insanlara hidayet ihsan ile biz de vesile olmayalım kim olursa olsun yeter ki bu evet, insanlara hidayet etsin ben vesile olayım diyordunuz evet. değil mi? başta Ama öyle diyordum yeter ki hidayet etsinler de nasıl hidayet, olursa olsun hangi yolda yol olursa olsun demeye başladım ve bir gün hakikaten böyle dua ederken bir gün böyle ikindi namazı vakti dışarıya çıktık Dışarıda bir tanesi işte hocayı çağırıyorlar dediler. Çıktım dışarı bir genç kardeşimiz. Gittim yanına, e, buyurun kardeşim dedim ne istiyorsunuz? Hocam dedi e, ben namaz kılmak istiyorum. Fakat namaz kılmayı bilmiyorum bana öğretir misiniz? Allahu Ekber. Ya e, o kadar sevindim ki inanın ki. Dedim ki sen bana desen ki e, hocam şu e, caminin eşiğine başını koy. Ben buraya basıp geçip namaz kılacağım. İnanın ki Bazı onu bile kabul edecektim yani. Kabul ederim severek. Evet. Çok sevinmiştim çünkü. Evet, Ve o arka, Allah e, lütfetti. Öyle bir arkadaşla tanışmamıza da vesile oldu. Ve dua kabul oldu bu arada değil mi? O kabulü mü artık neyse. Rabbim evet. nasip eyledi. Böyle bir şey yaşadık. Ve o arkadaşımıza namazı öğrettik. Ve onunla tanıştıktan sonra birçok arkadaşa da o vesile oldu. O vesile Onun aracılığıyla da birçok arkadaşımızın namaz kılmasına da vesile olmuş oldu. Ne güzel hocam ya. Demek ki dualar mâkes buldu. Rabbim evet. de kalplerini evirip çeviren Rabbim. Evet. Onların kalplerini kıbleye doğru yöneltti değil mi? Yönletti, evet. Elhamdülillah. Ne güzel hocam. İnsanı bunlar mutlu ediyor zaten. Evet. Peki Erzurum'da yaşadığınız ortamlarda, görev yaptığınız camide de buna benzer hikayeler var mı hocam? Hocam ben namaz kılmayı bilmiyorum. Ne olur şunu bir öğretir misiniz ya da Kur'an'la tanışmak istiyorum. Nasıl nereden başlayayım diyen oluyor mu hocam? Tabi e, tabii e, bu tür şeylerin e, Erzurum'da yaşanması da var ama fakat o anlattığım hadiselerdeki Onlardan kadar değil. Başka değil. mi? Çünkü şöyle, yani bizde şu var, biz biliyoruz havası var. Burada Erzurum'da insanlara siz gideceksiniz, onlarla siz tanışacaksınız, onların elinden tutacaksınız. Yani biz de burada düşündük mesela Erzurum'da düşündüm. Şimdi camiye ilk olarak insanları çağırsanız bile gençleri gelmiyorlar. Ama Camiye gelecek ortamlar oluşturmak lazım. Değil mi? Yani şu an Diyanet İşleri Başkanlığı değil mi? Diyanet İşleri gençlerle buluşma evet, çalışmaları evet, evet. var. Ne gençlerle kadar güzel. Gençlerle buluşma e, hatta işte caminin yakınında bir işte gençlerle buluşacak işte belki okunma salonları tarzında yerlerin oluşturulması, çocukların gelip orada ders çalışması, hocayla tanışması. Bu manada Diyanet İşleri Başkanlığımızın hakikaten güzel çalışmaları var. Allah razı olsun. İşte bunlar yapılırsa çok şey, şeylerin Allah olacağına inanıyorum. Ne, ne kadar güzel. Gençlerle buluşma. Evet. Adı bile çok güzel. Hasret kaldığımız ifadeler evet. değil mi hocam? Aynen öyle. Din adamlarımızın, din görevlilerimizin gençlerle buluşma sempozyumları, törenleri, seminerlerinin olması bile... Evet. Heyecanlandırıyor yani bizi Hakikaten elhamdülillah. Hakikaten heyecanlanıyoruz. Tebrik evet. ediyoruz yani düşünen kimse Tabii. bunu, bu projeyi hayata geçiren kimse Allah razı olsun diyoruz evet. değil mi hocam? Evet. Hakikaten öyle. Bu vesileyle. Yani, e, gerçekten direkt olarak o e, bir imam yani görev yaptığı e, mahallede aslında gençlerin arkadaşı olmalı. Değil mi? Yaşların arkadaşı olmalı. Yani o mahalledeki insanlar eğer dertleri varsa, o imamla dertleşmeli Evet onu yani dert taş görmeli Yine belki örnek olması açısından Belki paylaşırsak faydası olur ee, Bir gün işte bir arkadaşımız Kaza yapmıştı Evet. Kaza neticesinde Karşı tarafta bir genç kardeşimizin Yaralanmasına sebep olmuştu evet. ee, Bu durumda Arkadaşımız gidip o yaralıyla Muhatap olamıyordu Bu olay bizim mahallemizde gerçekleşmiş Neden hocam muhatap olamadı? Ee, şimdi karşı taraf tepki gösterir yani acılı, işte bizim çocuğumuza çarptınız, yaraladığınız belki tepki gösteri düşüncesiyle gidip muhatap olamıyordu. E bu mahallenin imamıysak biz, bizim burada ortayı bulmamız lazım, acıları paylaşmamız lazım, doğrulara ulaşmamız lazım. Bir imam arkadaşımızla, başka bir imam arkadaşımızla bu yaralanan kardeşimizi gittik hastane de ziyaret ettik. Hmm, ne kadar güzel. Bir mahallenin imamı olarak sizin acınızı paylaşmak için geldik dedik. Hakikaten onlar da çok sevindiler, memnun oldular ve biraz daha rahatlamış oldular. İşte durumu izah ettik. O e, kaza yapan arkadaşımız, bir imam arkadaşımızdı. Tabi o da e, üzülüyordu fakat elinden bir şey gelmiyordu. Onun da e, üzüntüsünü onlarla paylaştık karşılıklı olarak ve neticede belki e, insanlar e, birbirleriyle buluşamadığı görüşemediklerinden dolayı belki birbirlerine karşı kin e, besleyeceklerdi. Biz o kinin oluşmasını ortadan kaldırma adına bir aracı olduk ve o kardeşlerimizin de o anda gidip buluşmalarına da vesile olmuş. Çok güzel Allah razı olsun. Her yerde değil mi din görevlisi her yerde de olmalı her konuda evet. toplumun yanında olmalı toplum dediğiniz gibi dert ortağı görmeli, derttaş görmeli, dost görmeli, kapısının çalınacağı en yakın kişi olarak görmeli belki evet. değil mi? imam evet, tam, tam, ve din görevlisi tam, tam. kardeşlerimizi. Evet bu manada imamlarımız toplumumuzda gerçekten çok büyük görev ifa ediyorlar Allah razı olsun. Genç kardeşlerimize de hani imamette mihrapta gözü olan genç kardeşlerimiz de varsa onlara da bunları tavsiye ediyoruz yani. Evet. Onlar da ne olur bu tarzda hayatını idame ettiren din görevlisi arkadaşlarımıza, abilerimizi dostlarımızı örnek alsınlar lütfen. Değil mi? Ya şimdi mesela insanlar hastalandığı zaman ne yapıyorlar? Doktora gidiyorlar. Evet. E, doktor ne yapıyor? Onları güzel bir şekilde karşılıyor. Ve e, sıkıntılarını öğreniyor. Onların işte dertlerine deva olmadığına belki e, ilaçlar yazıyor. Onların şifaya kavuşması için gayret ediyor. Evet. Aslında din görevliler de aslında bir Manevi doktorlardır. Reçete yazıyor. İnsanların yani. sadece beten hastalıkları yoktur. Ruh evet. hastalıkları da, ruhan e, hastalıkları olabilir. Yani problemleri olabilir. Hatta hocam yapılan araştırmalara göre birçok hastalığın bedenle ilgili hastalıkların bile temelinde ruhsal evet. ya da psikolojik hastalıklar var. Evet. Yani başı aslında ağrımayacak kişinin. Neden ağrıyor? Bir şeyi dert ettiği için. Evet. Yani psikolojik sıkıntıda bunalımda olduğu için. Başı evet. ağrıyor aslında. Tabii. Bu konuda da dediğiniz gibi din görevlileri hakikaten önemli vazifeler icra ediyor. Ya başta mesela camide görev yapıyorsak gelen e, insanlara çok e, böyle iyi davranmamız lazım. Yani geldikleri zaman o o camiye huzur bulmalar lazım. Ha, şu e, görev yapan arkadaşın camisine gidiyorum diye memnun olmalar lazım, mutlu olması, orayı tercih etmesi lazım. Tabi bu da insanlara iyi davranmakla olur yani. Aynen. O insanları muhatap kabul etmekle, her gelene güzel bir şekilde değer ve kıymet vermekle olur. Yani küçümsemeden, farklı bakmadan herkese yani insanca bir Müslüman kardeş gözüyle bakmak lazım. Hepsine kıymet ve değer verip o şekilde muhatap kalınmak lazım. Evet, hocam konudan konuya geçiyoruz ama bir ara verelim. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Tamam. Değerli Burçifem dinleyicileri, Kur'an Vadesi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Mahasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz burç çeten Kur'an Mahasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz burç çefen Evet değerli dinleyiciler, Abdülhamit Kaptan hocamızla birlikteliğimiz, sohbetimiz devam ediyor Kur'an vadisinde. Hocam farklı bir şey soracağım. Nazar da bir hastalık ya. Nazar diyor yani. Hak'tır nazar biliyorsunuz. Gerçi Efendimizin çok ağır hani bilerek nazar diyenlere çok ağır sözleri var değil mi? Nazar duası var. Kur'an-ı Kerim'de de var. Onu okuyabilir misiniz hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Ve en yekâdûl lezîne <gülüyor> nazar duası ya da nazar ayetleri diyebiliyoruz bunu değil mi hocam? Evet. Allah aziz nazar diyen insanlara da okunsa bunun tamam. beraberinde felak naz, iklas, fatiha, evet. Evet. ayetül kürsi, dua ayetleri de sureleri de okunsa değil mi hocam? O, o, Yerinde olacak? Okunsa, tabi bunlar Rabbimizin işte şifa olarak Kur'an'daki şifayetleridir. Evet. Yani Rabbimiz hakikaten bizi yaratan, yaşatan ne ihtiyacımızı da en iyi bilendir. De evet. ihtiyaçlarımızın neticesinde de Kur'an-ı Kerim'de bunları zikretmiştir. Zaten başlı başına şifa kitabı aslında evet. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim şifa kitabı. Ama böyle seçilmiş bazı ayetler var. Evet. Onlar şifreli ayetler. Bunlar işte nazar ayetleri de aynı şekilde. Evet. Diğer özellikle felak, nas, muaviz, dediğimiz Hı -hı. bu sürelerde hakikaten böyle sıkıntıda olan psikolojikmen sıkıntısı olan kardeşlerimiz işte e, nazar değmesinden e, etkilenen kardeşlerimiz bu süreleri felakvana sürelerinde bunlar da okuyabilirler. Evet yine bir şey daha soracağım hocam biliyorsunuz her ailenin aşağı yukarı e, cenazesi oluyor cenaze namazı kılınıyor evet. her ne kadar rükû ve secdesi olmasa da cenaze namazı da bir namaz yani. Evet. Farzı kifaye değil mi? Evet. Bir kısım müminin kılmasıyla diğer bütün Müslümanların üzerinden sorumluluğun Sorumlu kalktığı bir namaz, cenaze namazı. Şimdi tabii birçok insan dinlediği için onlara da hani cenaze namazının nasıl kılındığını kısaca bir verseniz hocam. Evet hocam cenaze ya kadın cenazesidir ya erkek cenazesidir. Ya da i̇şte çocuk. Evet çocuktur cenazemiz. Erkekse Erkek olarak kadınsa kadın niyetleriz. Niyet ettim Allah rızası için. Erkek cenaze namazını kılmaya Ya da er kişi niyetine. her kişi niyetine tabii onu önceden söylerler ki herkes evet. e, bilsin ona göre niyet etsin. Ve niyet ettikten sonra uydu mümadeli bu şekilde niyet edilmiş olur. Evet. Ondan sonra Allahu Ekber denir birinci tekbir alınır. Birinci tekbirden sonra Subhanek duası ve cellesine ekerle birlikte okunur. İkinci tekbirden sonra Allahumme salli, Allahumma barik dualar okunur. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duası okunur. Cenaze duasını bilen kardeşlerimiz cenaze duasını okurlar. Bilemeyen kardeşlerimiz de cenaze duası yerine Fatihah okuyabilirler. Evet. Rabbenaatin, Rabbenaufilli dualarını okuyabilirler. Ve dördüncü tekbirden sonra sağ ve sola selam vererek namazımızı tamamlamış oluruz. Evet. Yine diğer namazlarda olduğu gibi abdest alma zorunluluğu evet. olan bir namaz tabi. Tabi abdest Abdestsiz kılsam olur mu diye düşünen varsa kesinlikle evet. abdestsiz olmaz. Evet abdest namaz için şarttır. Şarttır olmazsa olmazdır farzdır değil mi? Evet programımız burada sona eriyor hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun programımıza renk attığınız için teşekkür ben, ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar ta gelip böyle bizimle hasbe olunma vesile olduğunuz için teşekkür ederiz. ederiz. Rabbim inşallah muvaffakiyetler ihsan eylesin. Allah Hayırlı razı şeyleri, olsun. Hayırlı şeyleri hep böyle vesile olmanızı nasip eylesin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı haftalar sevgili dinleyiciler. Her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti.